The Godfather filminde sergilediği performansla efsaneler arasında yerini alan 20. yüzyılın en başarılı aktörlerinden Amerikalı oyuncu Marlon Brando'nun hayat hikayesi sizlerle. Marlon Brando 3 Nisan 1924 tarihinde Marlon Ernst Brando ve Dorothy Julia Pinbaker çiftinin oğlu olarak Amerika'nın Nebraska eyaletinde dünyaya geldiğinde ailesi ona Marlon Ernst Brando Jr. adını verdi. Marlon Brando'nun babası Marlon Ernst Brando kimyasal yem üreticisi, annesi Dorothy Julia Pinbaker ise aktrist ve tiyatro yöneticisiydi. Motorsikletiyle okul koridorlarında dolaştığı için liseden atılan Marlon Brando, disiplin kazanması için 1940 yılında babası tarafından Minnesota'daki askeri okula gönderildi. 1943 yılında otoriteye karşı geldiği için askeri okuldan atılan Marlon Brando, yönetim tarafından affedilmesine rağmen okula geri dönmeyerek eğitimini yarıda bıraktı. 1944 yılının başlarında New York'a giderek Irving Piskatov yönetiminde gerçekleşen drama eğitimlerine katılan Marlon Brando, daha sonra Stella Adler'in öğrencisi olarak Stanislavski sistemini öğrenip kendisini geliştirmeye devam etti. Rus tiyatrocu ve yönetmen Konstantin Stanislavski tarafından temeli atılan bu sistemde, karakterin ruhsal durumu benimsenip bunu en iyi şekilde oyunculuğa yansıtmak sistemin temeli olarak kabul edilir. Titiz ve dikkatli bir hazırlanma süreci gerektiren bu sistemde, oyuncu karakteri tam olarak anlayabilmek için gerektiğinde onun gibi yaşamaya başlayabilir. Stanislavski sistemini kullanarak ilk rolünü New York'ta bulunan bir tiyatroda sergileyen Marlon Brando, Gösterdiği başarılı performansın ardından Broadway'de sergilenen I Remember Mama adlı oyunda rol aldı. 20 Temmuz 1950 tarihinde vizyona giren ilk sinema filmi The Man ile belden aşağısı fensli olan Gazi Ken Willos'i canlandıran Marlon Brando, karakteri en iyi şekilde oynayabilmek için askeri hastanede bir ay kadar vakit geçirdi. 19 Eylül 1951 tarihinde vizyona giren A Streetcar Named Desire adlı filmde sergilediği performansla en iyi erkek oyuncu dalında Oscar'a aday olan Marlon Brando, Hollywood'da bütün dikkatleri üstüne çıktı. Kazandığı bu başarının ardından, 1952 yılında vizyona giren Viva Zapata ve 1953 yılında vizyona giren Jules Caesar* adlı filmlerde sergilediği performansla Marlon Brando en iyi erkek oyuncu dalında Oscar'a tekrar aday oldu. 1954 yılında vizyona giren On the Waterfront adlı filmde Marlon Brando'nun sergilediği performans için filmin yönetmeni Elia Kazan, ''Sinema tarihinde bundan daha iyi bir oyunculuk performansı var mı bilmiyorum.'' yorumunu yaptı. Filmin son sahnesinde senaryonun tamamen dışına çıkarak yaptığı doğaçlamayla adını efsaneler arasına yazdıran Marlon Brando, filmde sergilediği performansla 1954 yılında en iyi erkek oyuncu dalında Oscar ödülünün sahibi oldu. 1960 yılının başlarında Marlon Brando ile çalışan yönetmen ve yapımcılar, kendisinin umursamaz tavırlarından, kaprislerinden ve disiplinsizliğinden rahatsız olmaya başladılar. Çalkantılı özel hayatı nedeniyle 1963 yılından sonra Marlon Brando, oyunculuk kariyerinde hayal kırıklığı yaratan performanslar sergiledi. Özellikle 1964 yılında vizyona giren Bedtime Story ve 1967 yılında vizyona giren Reflections in a Golden Eye filmlerinde sergilediği performans nedeniyle eleştirmenler tarafından olumsuz tepkiler aldı. Marlon Brando'nun bu kötü dönemi yönetmen Francis Ford Coppola'nın The Godfather adlı filmde kendisine başrol teklif edeceği 1971 yılına kadar devam etti. Paramount Pictures başkanı Stanley Jaffe, uzun bir süre başarılı bir yapımda yer almayan Marlon Brando ile çalışmaya sıcak bakmadı. Francis Ford Coppola'nın yoğun ısrarı üzerine Stanley Jaffe, kendisinin belirlediği üç koşulu yerine getirmesi halinde Brando'nun filmde oynamasına izin vereceğini iletti. Şartlar gereği Marlon Brando normalin çok altında bir ücret alacak, davranışlarından dolayı oluşacak maddi zararı kendisi karşılayacak ve bir deneme çekimine katılacaktı. Senaryoya göz attıktan sonra tüm şartları kabul eden Marlon Brando, aynanın karşısına geçti ve filmin ana karakteri olan 70'li yaşlardaki Don Vito Corleone makyajını yaptı. Sesinin tanısının ve görüntüsünün karakterle uyumlu olması için yanağının alt kısmına pamuk yerleştiren Marlon Brando, gerçekleştirdiği 10 dakikalık deneme çekiminin ardından sergilediği Don Vito Corleone karakteriyle filmde oynamaya hak kazandı. Marlon Brando, 1972 yılının Mart ayında vizyona giren The Godfather'da sergilediği performansla eleştirmenlerden tam not alırken oynadığı Don Vito Corleone adlı karakterin ailesiyle vakit geçirmeyen bir erkek asla gerçek bir erkek sayılmaz sözü sinema tarihinin en unutulmaz repliklerinden biri olarak yerini aldı. Filmde sergilediği performansla en iyi erkek oyuncu dalında verilen Oscar'ı ikinci kez kazanan Marlon Brando 27 Mart 1973 tarihinde düzenlenen törene katılmadı. Törene, kendisi yerine katılan oyuncu arkadaşı Sachin Liddelfeather, Marlon Brando'nun kazandığı Oscar ödülünü kabul etmediğini çıktığı sahneden milyonlara iletti. Sachin Liddelfeather, Amerikan hükümetinin ve Hollywood sinemasının kızıl Kızılderililere karşı yaptığı ırkçılığı anlatan Marlon Brando'nun yazdığı metni çıktığı sahnede okudu. 2001 yılına kadar birçok farklı filmde rol alan Marlon Brando, oyunculuk kariyerinde 7 kez Oscar'a aday olurken 2 kez de bu ödülü almaya hak kazandı. Özellikle son dönemde aldığı kilolar nedeniyle sağlığı olumsuz yönde etkilenmeye başlayan Marlon Brando, 1 Temmuz 2004 tarihinde Los Angeles'ta bulunan hastanede kalp ve solunum yetmezliğinden hayata gözlerini yundu. Ölümünün ardından cesedi yakılan Marlon Brando, 17 Temmuz 2004 tarihinde düzenlenen sade bir törenin ardından külleri Tahiti'ye ve Kaliforniya'daki ölüm vadisine serpildi.